Bilgi Çağının Hukuku Teknolojinin Karanlık ve Aydınlık Yüzü Hukuk ve Teknoloji İlişkisi Hazırlayıp sunanlar Avniye Tansu ve Murat Dostar İyi haftalar Açık Radyo'nun sevgili dinleyenleri ee, program ortağım Murat Loster yine bize telefonla bağlanıyor. Bağlandık Günaydın, galiba. Günaydın. Ee, bugün size sürpriz bir konuğumuz olacak. Yani epeydir duymadığınız bir kişi hiç değil kendisi ama biz e, Bilgi Çağın'ın hukuku programı yayına ilk girdiği 2002 yılıydı yanlış hatırlamıyorsam. İlk programı onunla yapmıştık. Demek ki On küsur yıl geçmiş. Şimdi bugün yine konuğumuz. Hoş geldin sevgili Ömer Madra. Merhaba, hoş bulduk. On iki yıl olmuş demek ki. On iki yıl olmuş. Bugün Ömer Madra bizimle çok önemli bir kitap hakkında izlenimlerini ve görüşlerini paylaşacak. Ki kitabın konusu bizim programımızın da konusunu yakından ilgilendiriyor. Şöyle girelim istiyorum ben bu kitaba. Çünkü o başlığı herkes herhalde çok duymuştur. Lucius Quintus Sincinnatus adı açık radyo dinleyenlerine ne çağrıştırır? Ünlü e, Rovalı general e, iktidarı halk yararına kullanmanın simgesi olarak tarihe geçmiş. Çünkü kendisine verilen muazzam yetkileri bir süre kullanıp sonra vazgeçip çiftçiliğe dönmüş sebebi de bu. Olduğu. Ertesi gün savaşı ertesi gün, kazandıktan sonra değil ertesi mi? gün dönmüş. Evet sevgili Ömer Madre. Birisi bunu kendine e, takma at olarak alıp çok önemli bir çığır açtı. E, 2012 yılında basılan e, 2013 yılında basılan evet, ve evet. bugün paylaşacağımız kitabın da konusu bu. Sözü size bırakalım. Mahlas evet, Sinsinatus, Sen Romalı çiftçi aslında bir köylü ama çok etkili savaşa çağırmışlar gel bizi kurtar diye. Sonra da savaşmış, büyük bir mücadele vermiş arkasından da ertesi gün neredeyse Tezi yok ben dönüyorum çiftliğime köyüme demiş ve gitmiş yani siyasi hırsın tam tersini ifade eden bir adam. Sincinatus'u da kendine örnek olan adam ve günümüzün en önemli kahramanlarından biri e, saymamız gereken bence Edward Snowden. E, Edward Snowden son derece e, ilginç bir tip yani öyle üst orta sınıf bile sayılmaz. ...bir devlet memurunun... ...oğlu, uzun süre hatta... ...bu tip işlerde bulunan birinin... ...başka bir... ...devlet memuriyetinde bulunan... ...birinin oğlu, okulu bile... E, ...yüksek tahsili bile... ...yapamamış çünkü... E, ...çok sıkılıyormuş derslerden... ...biraz böyle dahi bir tarafı var... ...anlaşılan internet... ...bu modellemeler falan çok ilgisini... ...çekiyormuş, sonunda... ...çok para evet. kazanan... ...fevkalade, etkili çeşitli güvenlik kuruluşlarında çalışan hem NSA gibi Amerika'nın ve dünyanın en büyük güvenlik kuruluşlarında hem de işte onlara bağlı çalışan özel taşeron şirketlerinde has adamı kendi Ama, deyimiyle o kuruluşların en karanlık köşelerinde de bulunmuş yummuş, altını çiziyor ve ondan sonra da gayet bu Bizim anayasada ve dünyada vatandaşların haklarına anayasada garanti edilen haklara hiç uymuyor deyip her şeyini ilçe sayarak yani ailesini gayet iyi para kazanıyor. Hawaii'de son işi mesela yüksek paralarla gayet şey yapıyor hepsini gözle alıyor. Ve vazgeçip bırakıyor. İşte onun kitabı bu, yani No Place to Hide, Glenn Greenwald. Amerika'nın önde gelen hukukçu ve gazetecilerinden Glenn Greenwald'la da bir temas kuruyor ve Cincinnati adıyla işte şey yapıyor. Hatta yolladığı ilk e-mailde e-postada e C harfi koymuş sadece evet. değil mi? Çünkü öteki açık. Açıkça e, iletişim kuruyor diye. Evet. E, Sonrasında işte enkriptyonun yani. önemi diye. Bu No Place to Hide kaçacak yer yok. Yani Edward Snowden, NSA ve Amerika Birleşik Devletleri gözleme, gözetim devleti. Gözetim devleti, evet. Adını taşıyan bir kitap çok satılanlar listesine girdi mi bilmiyorum. Birkaç ay önce inandı. Ancak bitirebildim okumayı. Çok önemli bir kitap. Türkçe'ye de profil yayıncılıktan çevrilerek çıkacağına dair bir tweet gördüm ama daha fazla iz süremedim. Türkçesi yayınlanmış mı bilmiyorum ya. Yani. Ee, yok, zannetmiyorum yayınlandığını. Evet. Henüz görmedim ama tabii atlamış da olabilirim. Çok oldukça yeni bir kitap ve bir şey tadı da taşıyor başlangıçta özellikle. Bir dedektif romanı, thriller, macera romanı diye. Çünkü nasıl ilişki kurduklarını Laura Poitras'la bir başka gazeteci ve kendisi daha doğrusu Laura Poitras adlı belgesel sinemacı ve gazeteci e, aracılığıyla kuruyor. Bir türlü şey yapmadığı için. Güvenlikli sistemi yani, bilgisayarına kurmadığı için, de, kurmadığı için. Kendini de çok eleştiriyor sonradan tabii. Ama nasıl güveneceksin insanlara? Diyor, böyle bunun gibi sayısız bilgiyi alıyorum diyor. Sonradan da tarihi tek başına aslında değiştiren ve bir, bir avuç, bir grup insan olarak bütün dünya tarihini değiştirdiğini rahatlıkla söylemiş olabileceğimiz bir iş başarıyorlar. İşte Hong Kong'a gidiyor artık herkes şimdi iyi kötü biliyor hikayesini. Gerçi Türkiye'de medyada çok yansıdığını söyleyemeyeceğim ama İsterseniz bir iki bir şey... özetleyelim yine de o hikayeyi istersen. Zaten yani bir hayli bölümünü paylaşmış oldunuz ok dinleyicilerimizle ama. Evet yani işte benim elimde muazzam bilgiler var diyor ama herkes şaşırtan bir şekilde Edward Snowden'da ben bunlar yayınlandıktan sonra kaçmayacağım. Bütün kimliğimle açıkta olacağım diyor ve herkesi şaşırtacak şekilde son derece sobukkanlı. Bir tek ailesiyle bir daha görüşebilme imkanından bahsederken gözleri dolan. Onun dışında ama sivil vatandaşlık görevini işte ta Romalı impar imparatorluk döneminden kalan vatandaş, demokrat, cumhuriyet vatandaşı Sinsinatus gibi davranıyor. Bize da böyle öğrettiler ve bunu yapamayız başka insanların. Tam bir gözler, yani dünyadaki Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bütün insanların, ...bütün haberleşmesini... ...telefon konuşmalarını... ...internet üzerinden haberleşmelerini... ...ve diğer... ...diğer e, ülkelerde de aslında... ...tamamını izlemeye evet. çalışan... ...muazzam bir sistem kurulmuş olduğunu... ...ve özellikle de... E, ...şeyin farkında... ...onun da önemli... E, ...belirtmek gerekiyor... ...Five Eyes denen 5 ülkeden oluşuyor... ...İngilizce konuşan 5 ülkenin... ...yani Amerika başta tabi... ...ama aynı zamanda İngiltere... ...Britanya yani... Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda. Hı hı. Beş gözü bütün dünyada olup biten müttefikler de dahil olmak üzere. Fransa, Almanya gibi bir önemli Müttefiklerde dahil. Hı hı. Herkesi her kademede dinliyor, gözlüyor ve kendisine bütün bilgileri istiyor. Yani birkaç rakam verirsek mesela. Hı hı. E, ha, yani şeyi söyledin e, Hong Kong'da önce. ...kendisine bir yer ediniyor... ...bir otelde kalıyor... ...Hong Kong'u hepsi çok planlı bir adam aslında... ...çok iyi düşünebilen... ...sakin kafalı... Yani 20, ...29 yaşında bu tarihte aslında... ...her şeyi hiç ettiği zaman... ...feda etmeye karar verdiği zaman... ...vatandaşlık uğruna... ...büyük bir cesaret örneğiyle... ...ama cesaret bulaşıcı işte... ...sonradan da herkese sirayet ediyor... Ee, Hong Kong'da e, tanımıyorlar. Gelen yolda okuyor ancak Glen Greenwald'da sonunda kendisine Laura veriyor olur. Laura veriyor ee, yolda okuyorlar. 16 saat onlar. Ben kitabı okumadım açıkçası. Ee, ama e, akıllı sorular sorabilmek için epey Mustafa. bir kazıdım interneti. Şeyden çok etkilendim bu sınavda'nın kararlılığından. Yani bu Greenwald'u bir kere sağlam gazeteci diye gözüne kestirmesi. Tabii, her şeyi ve takip etmiş evet. Adamın bütün e, ...ihmalciliğine rağmen, e, umursamamasına rağmen ilk başlarda onu yine kararlılıkla izlemesi. O da onu izliyor Hı. herhalde. Büyük bir sabırla zaten. Evet. Ben sana göstereyim diyor ve gö sonunda da gösteriyor. Nasıl Şükrü'nün aracılığıyla evet. bağlantı kurmuş. Yani Loraya verecek veriyor onları ama sen diyor git şey yap. E, Greenwald'u bul ve onu ikna et. Onu o kadar söyledim. E, hala şu e, güvenlikli <gülüyor> sistemi e, posta e-postasına indirmedi, kurmadı. Evet, Hong Kong'da buluşuyorlar ve bir hafta falan böyle odadan çıkmadan bütün bu şeyleri zaten uçakta incelemiş gözlerine falan inanamıyor. Bu işin en büyük uzmanlarından biri olduğu halde işte Amerika'daki Pentagon Papers denen çok meşhur skandali Vietnam Savaşı'na nasıl hile hurda yoluyla sokulduğunu gösteren belgelerin açıklanmasından bu yana ondan çok daha büyük onları açığa çıkaran Evet, evet. Dünyayı sarsı yani. Kişi de e, ondan daha büyük bir şey. Sonunda çıkarıyor ve bütün dünyayı tam Edward da. Edward öngördüğü şekilde, kademeli olarak yapıyorlar. Ve e, uçaklar filan indirildi. Devlet, e, Bolivya Devlet Başkanı'nın uçağını, o, yani uluslararası 1648'den beri kurulmuş düzeni e, çiğneyerek Amerika... De, Bolivya Devlet Başkanı Morales'in uçağını Edward Snowden'a taşıyor korkusuyla. Hı. İndirdi filan böyle. Ama sonuç ye bağlanan bir casus romanı diyebiliriz. Tam bir casus romanı aslında. 10 gün Hong Kong'da geçiriyorlar. Ama rakamlar şöyle. Mesela ayda 3 milyar e, komünikasyon sadece Amerika Birleşik Devletleri içinde. 3 milyar adet... Elektronik mesaj. Evet ama telefon da dahil. Telefon dahil. Hmm. E, ve Haberleşme. Başka şeyler de var. Mesela rakam verecek olursak e, uzaktan e, cep telefonlarını, akıllı telefonları ve e, bu gibi aletleri de dinleme cihazına çevirecek teknolojiler de geliştirmiş durumda. Amerika hmm. bunları vergi verenlerin parasıyla yapıyor böyle bir şey ve özel bir mahkeme gizli mahkeme kuruluyor FISA diye ta 11 Eylül'den beri e, ve o mahkemede her türlü kararı hiç hükümet ne isterse veriyor yani yüzde 99.9 ...geri çevirmeden bütün aramaları... ...şunu arayalım, bunu dinleyelim... ...hepsine mühür noter gibi imza basıyor... ...müthiş bir şey devleti yani... Ah Ömer Madras, ...şimdi bana daha geçen gün çıkan... ...Cuma günü çıkan torba kanunu hatırlattın... ...birdenbire... Neden ...bütün acaba? bütün dehşetiyle... ...bu fisa mahkemesinden söz ederek... ...yani evet... ...şimdi şöyle... <gülüyor> pardon, pardon... ...çok temel bir krizde olduğumuzu... ...sürekli olarak söylemeye çalışıyoruz... ...hem açık gazetede hem de... ...Mesela Amitav, Goş gibi... ...çok önemli yazar ve düşünürlerle... ...yaptığımız sohbetler var... ...yakında yayınlayacağız... ...yani aslında sadece bir ekonomik... ...ekolojik kriz değil... ...siyasi kriz de değil... ...aynı zamanda bir kültürel kriz de var... ...etik kriz de var... ...ve eylem-söylem birliği... ...halinde... Eylemle söylemlerin bir oldu, ender kişilerden biri olarak çıkıyor Edward Snowden ve tabii onunla beraber işbirliği yapan bu gazeteciler ve yani şöyle söylüyor, ben bu sistemleri yok etmek istemiyorum diyor Edward Snowden. Ama yapamazsın diyor. Onu bunları aç şey yapalım. Kalk karar versin kendi özel hayatının gizlenme, gizli hayatının dinlenmesini, didik didik edilmesini istiyor mu? Kendisinde bunu bilsin ama diyor yani. Hı hı. Büyük bir şey. Neden diyor onu herhalde muhtemelen şeyden diyordur. E, Amerikan halkında benim saklayacak bir şeyim yok ki. E, tavrı çok baskın. Bütün dünyada aslında. Ee, en, galiba en önemli meseyelerden biri de o. Yani, Türkiye'de de öyle denmişti hatta değil mi? Benim saklayacak bir şeyim yok demişti iktidardakilerden birisi. Aynen. Ee, ve ama, Ne korkuyorsun? Ama demişti. arkadaşlarımız falan da bu şekilde. Ben mesela bu Edward Snowden meselesi ilk çıktığı zaman e, ortaya çevremizdekilerle konuşurken aynı fikirde. Yani ne yapalım? Arası olan gocunur falan tarzı var. işte kitabın en önemli noktalarından bir tanesi Glenn Greenwald'ın kitabının bunun ne kadar çürük ve yanlış bir şey olduğunu. Yani hem Edward Snowden hem de Glenn Greenwald'ın kendisi ki çok uluslararası önemli bir gazeteci, hukuk gökenli, şey diyor bir kere bütün büyük internet şirketleri bu işin içinde şu ya da bu şekilde bilinçli ya da bilmeden işin içine giriyorlar ve yani e, bir özgür insan olmanın bildiğimiz insan olmanın temel çekirdeği özel hayattır diyor. Şimdi bu meta dataların filan ne önemi var? İçerinin içeriğinin izlenmesi o kadar önemli mi diyor? Nasıl izleyemez? Milyarlarca günde öyle rakamlar var ki milyarlarca günde internet mesajı falan nasıl içeriğini. Ama şunu yapıyorlar meta data denen bir şey var. Kim, kiminle ne kadar süreyle telefonla konuşmuş, kimlerle e-mail haberleşmesi yapmış, kimleri ziyaret etmiş filan. Bunlar olduğu zaman hayatın bitiyor. Yani çok ilginç örnekler var mesela. Yani mesela bir şeysen çok ilginç bir noktası var mesela. Günde işte 20 trilyon transaksiyon falan oluyor. Ve bunun çeşitli metotları var malum. Ama e... keyword'lar burada çok önemli. Evet. Onlar da siyasi konjonktüre göre değiştirilebiliyor. Ömer Madra ben Dilersen burada... Aha, ha, Ben de onu diyecektim Dinleyicilerimize <gülüyor> bir somutlayalım yani bu Nasıl oluyor Daha evvel de konuşmuştuk ee, ama Memnuniyetle ben bu somutlama kısmında yardımcı olmak istiyorum Ama önce bir kendi merakıma yenilip Ömer Madra'yı bir soru sormak istiyorum Buyurun efendim ee, Şubat ayında e, Yaptığımız bir konuşmada Şubat ayında benim bir e, Amerika Birik Devletleri seyahatim olmuştu Ve bu seyahatte ee, NSA, XBICA gibi e, devlet kurumlarının da kendi standlarının olduğu büyük, büyük, büyük bir güvenlik faalini gezmiştim ve oradan Amerika'dan yaptığımız yayında hatta şunu söylediğimi çok iyi hatırlıyorum. Orada e, böyle çok hani vatansever olmayan olaya daha liberal bakan kişiler bile dönüp şey demişler yani e, NSA'nın vesairenin yaptığı şey e, uluslararası e, ...haberleşmeleri dinlemesi... ...zaten normal... ...biz bunu istiyoruz, bekliyoruz... ...sıradan biraz e, Amerikan vatandaşı olarak... ...ama Amerika vatandaşlarını... ...dinliyor, izliyor olmasında... ...esas sıkıntı var demişti... ...bu kitapta... ...Evris e, Edison'un bakış açısında bir... E, ...hani... E, ...genel olarak bu izlemenin yapılıyor olmasına mı... ...bir itirazı var... ...yoksa sadece META vatandaşlarına yönelik olarak yapılıyor olmasına mı itiraz ediyor? Şüphesiz ki bütün dünya vatandaşı... ...yani o bir kendisini zaten açıkça dünya vatandaşı olarak görüyor. Avniye'nin de söylediği gibi Sinatus'un imzasını kullanması da bu demek zaten. Evrensel, yani evrensel bir vatandaş. Bence Nobel Barış Ödülü'ne de aday gösterildi ve desteklendi. Bu, bundan daha uygun bir isim de düşünemiyorum. Yani dürüstlüğün timsali ve bir... ayrıca diyor ki terörist avı içinde... Eğer kanıtlanabilirse şüphe üzerine elbette ki devam etmeli. Bu, bu sistemi yok etmeye yönelik bir şey değil. Ama eğer biz şey yoksak, bütün özel hayatımız ortadan kalkıyorsa, yalnız demokrasi değil, insan denen varlık da ortadan kalkar diyor. Yani mesela çok ilginç de şeyler var burada. Siyasi görüşlerin hakkındaki bütün şey bilgiler ulaşıyor. Tıp, tıp kayıtları hangi hastanelerde? kimlerle ameliyat oldun boşan şeyden mesela çocuk aldıran kliniklere mi gittin kimlerle yakın arkadaşsın ve hangi aktivitelere katılıyorsun online veya değil hepsini okudukları zaman insan olarak ortadan kalkıyorsun Sen tamamen 1984 ötesi yani George Orwell'in ötesi bir insan haline geliyorsun ve Mesela evli olmayan, evli olan birisi bir kadınla yazışıyorsa mesela ya da bir erkekler cinsel konularda da tanışıyorlarsa işi bitti zaten. Ondan sonra bunu kullanabilecek hale geliyorlar çünkü. Şimdi burada çok en temel meselelerden bir tanesi o bence. Yani biz şimdi görevimizi yapan vatandaş olarak siz kendi işinize bakın, rahat edin. Bir şey yoksa, saklayacak bir şeyiniz yoksa. Huzur için uyuyun. diyorlar. Bunu ta başından beri başından beri söylüyorlar. Tam aksi işte. Yani asıl amaç zaten herkesin her an gizlendiğini yani izlendiğini ve gizli kapaklı bir iş yapmasının imkansız olduğunu yani denetleme sistemi olarak kullanılıyor bu ve çok açık net olarak hem Snowden'ın ortaya koyduğu milyonlarca belgeden bu görünüyor. Övünüyorlar bunla. Evet, evet. Mesela bütün NSA denen, National Security Security Agency, e, biz nasıl dinledik, ne sistemler kurduk, de bizim üstümüze yok, en büyük biziz falan diye de dalga geçiyorlar yani. Ve mesela daha önce Biden, Joe Biden mesela, daha önce bundan çok şikayet ederken, Birden şimdi Obama yönetiminde başkan yardımcısı olunca, Aa olur ama bu kadar demeye başlamış durumda ve en müthiş şey bir kere Amerikan Kongresi'nden tamamen yalan söyledi. Başında bulunan adam, bizde hiç öyle gizli dinleme falan yoktur diye açıkça yalan söyledi bütün Amerikan ve dünya halklarına. Şimdi buradaki bence en önemli şey kayıtsız kalanlar ya da bize bir şey olmaz abi deyip biz destekliyoruz diyenlerin, bu çünkü yaygınlaşan bir şey. Amerika'da bunun çok eski benim dönemde 60'lar döneminde çok iyi bilinen işte Black Panther partiyi bilmem neyi filan e, izlemek için kullanılan Cointel Pro diye sistemler vardı. Onların hepsinin geçerli olduğunu ve o Cointel Pro'yu ortaya çıkaranlar da gene bir takım... Cesur aktivistler FBI bürosunu bastılar. Bütün yalanlamaların üzerine soydular. Soygun yaptılar. Yeni filmi var onun da. 2014 tarihli bir filmi var üstelik. Şey mi, e, Ve belgeleri ele geçirdi? Yönetmen kapitalizmle ilgili bir Tam şey. hatırlamıyorum filmin yönetmenini. Ama çok ilginç bir film yani. Ee, onun ben şeylerini gördüm sadece. Şimdi en son kullandıkları teknoloji prizmi mi? Murat sen o konuda belki bir, bir iki satır bir şey daha söyler misin? Evet evet memnuniyetle. Öncelikle hani bu mesele yani daha doğrusu genel olarak bir dinleme devletlerin dinlemesi, bir Birleşik Devletleri'nin geri kalan devletleri dinlemesi kesinlikle yeni değil. İkinci savaşından sonra Soğuk Savaş döneminde ilk çalışmalar ortaya çıkıyor. Tabii bunların bir şekilde gizliliğini kaybetmesi ya da ıı, sızması ve bizim öğrenmemiz tabii ki 80'lerin ikinci yerinde buldu. Eşelon diye ilk işte bu tip dinleme evet. sistemi var. Orada temelde e, hani e, esas şey e, haberleşme uygularının üzerinden bir dinleme yapılıyor olması gibi bir söz konusuydu. Ama bir takım aksane teknolojilerde söz konusuydu. E, ama hani bir taraftan da işte 60'lar bir taraftan soğuk savaşın çok yoğun dönemi için öbür taraftan da işte 1968 kuşağı özgürlük boşlu işte bağımsızlık yani kişisel bilgilerin gizliliği privacy dalgasası yükseldiği bir dönemken işte on bir ile beraber tekrar insanların birazcı neredeyse hani güvenlik uğruna kendi eliyle hani gizlilikten vazgeçmesi anlamına geliyordu aslında işte demin Ömer maddanının da söylediği o FİSMA'yı mıydı mahkemenin adı ee, mahkemenin Fisa. FİSA pardon FİSA'nın e, Fisa çıkmasının bu zamana geliyor olması da hani bu nedenle hiç şaşırtıcı değil ee, evet şimdi... yani şeyde de bu, Murat bir de çok ilginç olan şey e, yani açıkça e, bunu e, her şeyi istiyoruz bütün bilgileri ister terörle ilgili olsun olmasın Herhangi bir vatandaşla ait e, bilgi bilgi bizim ana alanımıza giriyor diye. Bununla da övünüyorlar. Bu çok şaşırtıcı bir şey. Belgelerde var bu açıkça. İyi iş yaptınızlar. Merkel'i dedin. bir şey olmaz. Dinlerseniz de bir, bir sorun çıkmaz abi falan diye notlar var mesela. Yani orta zekalı Amerikalı tipolojisi içinde anlamak zor değil bunu. Orta zekalı yani. Türk... Için o o zor, onu, hiç, ona hiç girmiyoruz zaten, ona hiç girmiyoruz istanfola. Yani, Sonra siyah beyazdı beyaz da bir sürü terminolojiye katkıda bulunmuş oluruz. Onun yani için... çok Murat kestim ama çok önemli evet. bir nokta var onu da söylemek istediğim. Yani hayat kalitesini bitiriyor bu böyle bir şey. Yani 1984'ten filan çok iyi bildiğimiz şeyin bütün gerçek oldu. Yani yaratıcılık Araştırmak, soru sorma, merak etmek ve mahremiyet yani dostluk, arkadaşlık, komşuluk tamamını ortadan kaldıracağı için yani korku salan, korku devleti ve ne kadar çok bilirse devlet vatandaşlar da hükümet iktidar hakkında o kadar az biliyor ve tam tersini yapmak lazım. Yani şeye, tam bir şeffaflık hükümet tarafında olan yöneticileri geri kalan herkese de tam anlamıyla özel hayatın gizliliği ve şey olması gerekiyor. Yani bu Baş, bu şekilde casuslukla suçlanıp mahkum edilmemesi ki Glenn Greenwald'a da müthiş eleştiriler ve hatta tutuklanmasını talep eden gazeteciler falan oldu. Çekemeyenleri yani. çok evet. Ama e, büyük, hatta... büyük bir şeyde prestijde Hı -hı. kazandığını söyleyebilirim. Yani Bu dava tabii ki kazanılmış falan değil diyor Glenn Greenwald sonunda kitabın ama... Tek bir korkusu vardı diyor. Başından beri bir tek konuda kaygılıydı Raymond. Ya etki yaratmayacak. Bütün bu yaptığım şeyler. Garip bir şekilde bu, bunu çok aştı vardı, diyor. Evet, evet. Birlikte evet. Guardian'da, Washington Post'ta iyi evet. çalıştılar. Yani Barton gelme. Washington Post berbat bir gazeteydi de. Barton Gelman iyi çalıştı. Sonra İranlı Pierre Omidyar diye bir e, internet girişimcisinin teklifini kabul edip The Guardian'la böyle hafif şeker renk olma başlayan ilişkisine son vermiş Greenwald. Şimdi e, bizi dinleyip e, in, internet kaynakları merak eden e, dinleyicilerimiz için söyleyelim. E, Green Greenwald şu anda The Intercept adlı bir internet yayınında yazıyor. Birinci derecede. Ama eski yazılarını Guardian'da, salon.com'da, tomdispatch.com sitelerinde bulabilirsiniz Intercept diye Google'dan arama yapılırsa bulunacağı gibi doğrudan gitmek için firstlook.org nokta org adresine giderseniz Intercept'i bulursunuz evet, kitabın adı da şeyden meşhur verelim. church frank church adlı senatör Komitesinin başkanı ta 1971'de muazzam o işte Pentagon zamanına evet, evet. gelen ilk defa o zaman bir kısıtlama getiriyorlar ve diyorlar ki eğer şey olursa eğer bu başarılarla devam edersek kaçacak yer kalmazdı eğer biz evet, buna engel olmasaydık evet, evet, diyorlar evet, kaçacak evet. yer yoktu onun oradan geliyor evet. ne diyelim Green oldun eline sağlık her ne kadar çekemeyenleri çoğalıyorsa da bu başarısı üzerine Grimold'un e eline sağlık Snowden Aslında. zaten özel bir e, yani Tek bir kişinin bütün dünya tarihini değiştirebileceğini kararlı, cesur ol, ve akıllı davranabilirse gösteren bir adam Snowden eşsiz benzersiz bir şey yaptı yani. Selahattin'i kızdırmayalım diye geçtik süreyi. Çok çok teşekkürler sevgili Ömer Madra. Çok teşekkürler. 12 yıl olmadan bekleriz <gülüyor> Evet, Tam iyi söyledin Burakcığım. İyi çok haftalar, hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşça kalın. Hoşça kal. Bilgi çağının hukuku. Teknolojinin karanlık ve aydınlık yüzü. Hukuk ve teknoloji ilişkisi. Hazırlayıp sunanlar Avniye Tansu ve Murat Dostlar.